Kabarfümler ve kaçınmalar, kişinin bazı işleri yapmasına engel olur. İş için seyahat etmesi gerekirken, bu seyahatleri gerçekleştiremez. Bir süre erteler. Ancak bir gün erteleyemeyeceği bir noktaya geldiğinde, iş yerinde önemli problemlerle karşılaşır. İşinin önemli bir parçası olan şeyleri yapması zorlaşmıştır. Kalabalık bir iş ortamında çalışmak kişiye zor geliyorsa yalnız ve sakin ortamlara kaçmaya çalışır. Ancak iş ortamında kalması ve kalabalık iş ortamında durmak zorunda bulunduğunda kaçamaz ve panik atak geçirir. İşte bu şekilde agorofobi kişinin iş nedeniyle yapması gereken önemli etkinliklerinde kaçınmasına neden olur. Kısıtlamalara giderek baş etmeye çalışır. Kişi için alan gitgide daralır ve bir süre sonra işsiz kalma durumuyla da karşılaşabilir. Aynı şekilde panik bozukluğu ve agorafobisi olan ve iş arayan kişiler de aynı nedenler yüzünden iş aramakta zorlanırlar ve işe girmekte ciddi anlamda sıkıntı yaşarlar.